Efendim büyüyle alakalı bir soru var. Büyü var mıdır demişler. E, i̇kinci kısmında da nasıl korunuruz diye iletmişler. E, i̇ki kişiyle görüştüm. Hoca olduğunu iddia eden iki kişiyle görüştüm. Üzerinde büyü olduğunu söyledi. Kafam karıştı. Nasıl korunmak gerekir demişler. Evet üzerinizde büyü olduğunu söyleyen zat-ı muhterem sizden para tahsil ediyor mu etmiyor mu? Öncelikle bunu sorarız. Yani sende büyü var ancak işte şu kadardan aşağı olmaz diyorsa. Bu zatı muhterem büyük ihtimalle sahtekardır. Muhterem de zaten tırnak içinde söylüyorum. Yani. yani para tahsili için bu tür insanlar böyle kelam ederler. Buna itibar etmemek lazım. <gülüyor> hele hele zaman zaman işiniz rast gitmiyor. Beklediğiniz bir takım şeyler olmuyorsa bir sıkıntıya girersiniz. İşiniz tam düz gitmiyordur. Kazancınızda bir azalma vardır. Bunlar olabilecek şeyler yani dünya hayatında her bal baklava yenecek diye bir hadise yok. Zaman zaman sıkıntılar olacaktır. Bunun için bazı insanlar işte büyücü muskacı dediğimiz insanlara gidiyorlar ve bunlara verilen cevap büyük ihtimalle sen de büyü var ancak hmm. çözebiliriz. Şu kadardan aşağı olmaz tarzında bir ifadeyle karşılaşıyorlar. Büyük ihtimalle bu zat sahtekardır. Kibar ifadesiyle böyledir. Peki büyü var mı, sihir var mı? Sihir, büyü neyse bunlar dilimizde kullandığımız şeyler. Evet sihi var, sihir vardır, gerçektir. Ama nasıl etkili oluyor bu konuda bilgimiz yok tabi. Yani bir insana etkisi nedir? Ee, peki bununla ilgili ne yapılabilir? Resulullah Aleyhisselam bize tavsiyesi Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım. Bir, iki, naz, felak, e, sonra ihlas, ayet-el kürsi, Fatiha surelerini okumak suretiyle e, bunun manevi tedavisi cihetine gidebiliriz. Yani Resulullah Aleyhisselam bunları tavsiye bu etmiş. Evet. E, demek ki bundan ötesi uygun değil. E, ne yapmak lazımmış? Siz okuyun, yani Nas-ı Felak'ı, e, Fatih'i, Ayet-el Kürsi'yi, sonra İhlas surelerini okuyun. Rahatça, rahatlayacağınızı görürsünüz. Hadi e, anne babanızı okutun, yahut mübarek muhterim bir zata gidin. size okusun, bunlar olabilir. Yani ama bilmemiz gereken şey şu sanırım hocam, bu işlerle uğraşanlar eks ekseriyette olarak bu işi çok bir kazanç elde etmek evet, için yapan yani makbul çok, insanlar değil. Çok makbul insanlar değil. Yani %100 hepsini atmıyorum bir kenara tabii, ama tabii. E, çoğunluğunun makbul insanlar olmadığı ortadadır. Bir maddi gelir temini için bunu yapıyorlar. E, hele hele şunu da söylerlerse daha tehlikeli. Sana büyü yapanın işte boyu şu kadar, eni bu kadar, cinsiyeti bu gibi bir kelam ettiğinde daha da tehlike oluşur. Ondan sonra birilerine atık e, günah isnat etmeye başlarsınız. Yahut o sihri yapan kişi olarak yani kötü bir onu düşman kabul edersiniz. Böyle de bir kötülüğü var. Aman ha buna aldanmamak lazım. Yapacağınız şey Cenab-ı Hakk'a sığınmak. Az önce söylediğimiz sureleri gayet güzel bir şekilde okumak. Eğer e, bunun dışında bir vesvese hali davranışlarınızda bir anormallik varsa bir psikiyatriste gitmeniz de tedavi olarak önemlidir.